bir sorumuz evlilik için hani çocuklarımızı evlendirmek için hayırlı bir iş için bir istihare yani istihare yapıyoruz. Hı hı. Bu da istiharemizde hani Allah'tan beyaz istiyoruz rüyamızda görmek. Bu da olmuyor. Karışık rüyalar görüyoruz. Bunun da yorumunu yapamıyoruz. Biz onun için bir açıklama istiyoruz. İstihare mi yapalım? İstişare mi yapalım? Bu evlilikler için veya hayırlı bir işler için. Onun için çok sıkıntı yaptık. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz efendim. Buyurun hocam. İstihare mi? istişare midir? Evet e, bu konu e, anneleri çok ilgilendiriyor. Çünkü çocuğunu evlendirecek, oğlunu yahut kızı var, talipler var ne yapalım. E, çocuğu büyüdükçe anne baba artık düşünür ya ne yapacağız bu çocuk kaldı. E, buna şöyle düzgün eli izi düzgün bir kız bulsak. ...kız anne babaları da aklı başına bir damat olsa da bu çocuk bir izdivaç yapsa diye düşünürler. Bu gayet normal bir hadisedir. Ne yapalım? İstihare, istişare hangisine öncelik verelim? Öncelikle istişare tabii önemlidir. İstihare onun destekleyicisi olabilir. Yani destekleyici unsur. Ha, Cenab-ı Hak bir şeyler gösterir, kalbinize bir şeyler doğar... Buna rağmen yine de araştırın derim. Benim tavsiyelerim şudur: Bir kız bakıyorsanız, öncelikle annesine bakın. tavır davranış, oturma kalkması, kocasıyla ilişkisi nedir? Buna yüzde 90 o kız çocuğunun ne olacağını istikbalde nasıl bir hayat süreceğinin işaretini verir. Anneler çok önemlidir annesi e, ahlaken mazbut oturma kalkması düzgünse evladı inşallah büyük oranda e, iyi olacaktır e, o terbiyeden yetişmiştir ondan problem gelmez e, istişarenizde ne kimlere soracaksınız komşuya sordunuz e, eksik bir şeyler söyleyebilir ya yani her şeyi açıklamayabilir. Açıklasa bir türlü, açıklaması bir türlü. Yani kolay değil. E, 20 yıllık komşunuz, efendim siz, onun çocuğu hakkında şöyle şöyle bir şey vardı diyemiyorsunuz. Peki onu diyemediğiniz için karşı taraf yanabiliyor. Evet, yani böyle bir olabilir. sıkıntı var. Komşudan çok bir bilgi almanız mümkün değil. Ne yapalım hocam, yapılacak şey... Anne babasına bakacağız bir aile hayatı, annenin oturma kalkması, konuşması, üslubu bunlar çok önemlidir. Öncelikle anne diyorum dikkat edilirse anne, anne, anne daha sonra babaya baksınlar. 2 bu çocuk bir yerde okuyordur, Kur'an kursunda, üniversitede vesaire. Arkadaşlarından öğrenilebilir, bir yurtta kalmıştır. Bir öğrenci evinde kalmıştır, oradaki tavır ve davranışları. Ee, sonra ahlaki eğitimi, yaptığı eğitimi, aile hayatı. Yani 4-5 meseleye bakılacak, bakabilirseniz. Sonra Cenab-ı Hakk'a tevekkül edeceğiz. Ha bu arada bu iş hayırlı mı değil mi konusunda Cenab-ı Hak'tan Ya Rab bu konuda bana yardım etti ya, 2 rekat namaz kılıp İstişare etmemizin zararı var mı? Hayır. Peygamber aleyhisselamın tavsiye ettiği bir husustur. Orada kalbinize bir şeyler doğuyor. Bir huzur hissediyorsanız ne yapacaksınız? Evet diyeceksiniz. Mevla'ya sığınmak suretiyle bu iş yürüyecek. Ancak nişanlılık dönemi dikkat edilmesi lazım. Nişanlılıkta 6 ay normaldir. Altı aydan sonra sıkıntılar başlar. Oğlanla kız birbirine naz yapmaya başlar. Biri efendim beni aramadıydı, o fazla aradıydı, işte şöyleydi, böyleydi. Araya bir şeyler girebilir. Ha şu alınacaktı alınmadı, bu alınacaktı şöyleydi. Böyle problemler çıkıyorsa bu evliliğin ileride başınıza sıkıntı getireceğini bilin. Yani şu alınacaktı alınmadı kavgası yapılıyorsa bir yerde, karşı taraf o noktada, aslında uyumsuz olduğunu gösteriyor ama bir noktaya geldiniz artık ilanlar yapıldı davetiyeler bastırıldı geriye dönmeniz de mümkün değil ne yapacaksınız Cenab-ı Hak'tan yardım dileyeceksiniz velhasıl evlilik konusu olunca iş uzuyor velhasıl evet. bu kadar diyelim demek ki istişare öncelikli ama istihareyi de devreye sokmanız ne güzel bir davranış olur. En güzeli Cenab-ı Hak'tan eli yüzü düzgün, karşılıklı oturup konuşabileceğiniz, dertleşebileceğiniz, aynı noktalara temas edebileceğiniz, rahatça evine gidebileceğiniz, rahatça evinize gelebilecek insanlarla, insan evladıyla Cenab-ı Hakk'ın sizi karşılaştırması noktasında bol bol dua ve niyaz edin. İnşallah hayır neticelenecek. Bu netice sonunda da güzel şeyler olacaktır. İnşallah.